Bismillahirrahmanirrahim Kalbin saadet ve lezzetini elde edinmesinin sekizinci ciheti ise kardeşlerim şüphesiz Rabbimiz Subhanahu ve Teala ganidir, kerimdir aziz ve hakimdir kendisine kulluk edenlerin kulluklarından mutlaka gani olmakla beraber onlara lütuf ve ihsan edicidir de. O bununla kuluna hayır ve iyilik murad etmektedir. Yine kendisi mutlak gani olduğu halde kendisine kulluk edeni korur, kayırır ve kurtarır kardeşlerim. Sırf zatının bir rahmeti ve ihsanı olarak o kullarını onların varlığı sebebiyle zenginleştirme, izzetini artırmak için yaratmış değildir. Onun kullarını yaratmış olması belki kulları kendisini tanısınlar ve kendisine kullukta bulunsunlar diyedir. Ayeti kelimesinde belirttiği gibi ben diyor cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz rızık veren, sağlam, kuvvet sahip olan ancak Allah'tır kardeşlerim. Zariyat 56, 57 ve 58'de. Yine Rabbimiz FANUH VE TEALA Çocuk edinmeyen mülkünde ortağı olmayan acizlikten ötürü bir yardımcısı da bulunmayan Allah'a hamd olsun diyerek ona hamdet ve onu gereği gibi büyükle ona yaraşır şekilde saygı göster diyor Muhammed 38'te Evet kardeşlerim Elbetteki ki Yüce Allah dostlarından herhangi birini ihtiyaç ve acizlikten ötürü dost edinmiş değildir. O bundan münezzehtir. Onun dostlar edinmesi, dostunu dost edinmesi sırf zatının bir ihsanı, rahmeti ve muhabbeti neticesidir. Kulun kul, kulu dost edinmesi ise böyle değildir. İşte Muhammed suresinde Allah mutlak ganidir sizler ise fakirsiniz ayetinin meali budur. Kardeşlerim insanlar her bakımdan birbirlerine muhtaçtır. Biri bir diğerine dost edindiği zaman onu sevip ihsanda bulunduğu vakit, ya dünyada ya da ahirette bunun karşılığına muhtaç olduğu için böyle yapar. Bunu sırf Allah rızası için yaptığı takdirde bile, Allah'ın rızasına, lütuf ve ihsanına ihtiyacı var demektir. Dolayısıyla, aslında kendisine iyilik etmiş olur. Çünkü, yaratılmışlardan hiçbiri mutlak gani olamaz dünyada ve ahirette bir takım ihtiyaçlardan kurtulamaz hele Allah'a olan fakrı ve ihtiyacı sonsuzdur Allah'ın rızasını ve ihsanını kastederek iyilikte bulunduğu zaman kınanmak şöyle dursun övgüye layık görülmesi de bundandır Hiçbir kul bir kul olarak eksik olamaz kardeşlerim. Bunun için yaptığı iyi ve kötü ihtiyaç kulun kulluğu ve yaradılışı icabıdır. Bunun için kardeşlerim yaptığı iyiliği sırf Allah için yaptığı zaman bakın hep sevap hem mükafatı hem de gerçek bir övgüye layık oluyor insan. Allah'ın lütuf ve rızasını düşünmek bile bir karşılık. Gerçek kul bunu dahi düşünmemelidir. Şeklindeki telkinlerin dinen isabeti yoktur. Benim Allah'ın ihsanına ve rahmetine ihtiyacım yoktur demek olur ki bir nevi ilahlık davasına kalkışmaktır ve küfürdür Allah muhafaza fakr zarret ve ihtiyaç kulun kulluğunun gereği ve yaratılışının icabı olduğu için bir kul ihtiyaç ve eksikliklerinden ne kadar fazlasını giderir ne kadar kullukta bulunursa o kadar kemale doğru ilerleyip terakki etmiş olur İşte bu noktadan gaflet edenler kulun ahiretini düşünmesini bile kınamışlardır ki yanlıştır evet kardeşlerim kul ihtiyaçlarını giderme eksiklerini tamamlama bakımından ne kadar fazla çalışır ve ne kadar hazırlık yaparsa o kadar ilerlemiş ve o kadar iyi etmiş olur yeter ki bütün bunlarla Allah'ın emir ve nehilerini çiğnemiş olmasın meşruiyet çevresinin dışına çıkmamış bulunsun. Bu takdirde kıl, kul hırsından dolayı bile kınanamaz. Nasıl kınansın ki? ve Vesselam Efendimiz bir Müslüman olarak sen sana fayda verecek olan şeylere karşı hırslı ol. Şaşkın şaşkın oturma demişse. Evet. Ve Yüce Rabbimiz eğer sizler iyilik ederseniz şüphesiz kendinize iyilik etmiş olursunuz diyor İsra 7'de. Ve yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala verdiğiniz her iyilik ve sadaka kendiniz içindir. Bunların karşılığı sizlere tas tamam verilir ve hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız diyor Bakara 272'den. Evet kardeşlerim aldanmamak ve yanlış telkinlere kapılmamak üzere Rabbimiz Subhanuhu ve Teala'nın Resulü vasıtasıyla bizlere söylediğini unutmayalım. Allah bunun kullarına tembihliğini Peygamberimize emretmiş ve bunu ona vahyetmiştir. Bakın Rabbimiz ne diyor? Ey kullarım! Sizler gerçekten bana fayda vermeye ne de zarar dokunmaya güç yetiremezsiniz, kullarım. Sizin bu yaptıklarınız bir takım işler ki ben onları sizin için değer, değerlendiririm. Her kim hayır yapmışsa Allah'a hamdesin. Kim de şer işlemişse kendinden başkasını kınamasın diyor. Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Kul, kula yardım ettiği zaman, mutlak kendisini de düşünmüş olur. Ve bundan kendisi de fayda görür kardeşlerim. Allah'ın kullarına yardım etmesi ise böyle değildir. O, sırf kullarının faydasını murad eder. Bu ise kul için sırf menfaat olup hiçbir mazarratı yoktur. Kulun kula yaptığı bir iyilik ise ne kadar samimi de olsa günün birinde minnet altında bırakma ihtimali daima mevcuttur. Buraya kadar gördüğümüz Kur'an'ın açık ayetleriyle iyice belirtilmiş bulunan bu hakikatler üzerinde İslam'ın bu kadar ısrarda bulunmuş olmasına gelince kardeşlerim iyi düşünmeliyiz ki İslam bizi bu suretten yaratılmışlara bağlanıp kalmaktan mahlukata bağlılık ve tevekkülden koruyor Allah'ı bırakıp da onlara sığınmanı onlara güvenmeni tapınırcasına onlara kalbini kaptırmanı istemiyor seni bundan men ediyor. Kulun kullarla münasebetini bu suretten düzenliyor. Biri diğerinin babası, kocası veya efendisi bile olsa kulun kul ile münasebetinde onları gaye edinmemesi gerektiğini, onlarla sırf Allah Azze ve Celle için muamele ve münasebette bulunmasını öğretiyor. İşte bu imanı ve tevhidi hakikati, İslam'ın emrettiği şekilde öğrenmiş ve kabullenmiş olan bir kul, asla, asla kulları kayı etinmez kardeşlerim. Onlara iyilik ettiği zaman ancak Allah için iyilik eder, bizatihi onlardan değil, onlar hakkında Allah'tan korkar. Allah için onların haklarına riayette bulunur onların kendisine iyilik etmesini değil Allah Azze ve Celle'nin kendisine lütuf ve ihsanlarda bulunmasını ümid eder onların kendisine acımasını değil Allah Azze ve Celle'nin rahmetini bekler onları sevdiği zaman Allah için sever sevmediği zaman da Allah için sevmemiş olur sevgide ve saygıda güvenmede ve sığınmada hep Allah'ı düşünür ve Allah için hareket eder Allah dostu dediğimiz Allah dostlarının yaptığı gibi yapar dedikleri gibi der biz size sırf Allah rızası için getiriyoruz sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz diyor insan dokuzdan